Açık gazete. Mısır'da devam etmekte olan durum milyonlar ve milyonlar. 84 milyonluk ülkenin neredeyse tamamı dün konuştuğumuz arkadaşımız Necati Sönmez'in söylediğine göre neredeyse çocuklar ve yaşlıları çıkarırsak tamamı sokaklarda gösteri halindeydiler. İki ultimatom geldi Morsi'ye. Birisi halktan. Çekil yoksa sivil itaatsizliğimizi kullanırız diye Bugün 5'e kadar 17'ye kadar Bunun üzerine de ordu geri kalmayıp Ah biz de ultimatom veriyoruz iki tarafa da dedi Halk verir de biz veremez Veremez miyiz dedi Onun, Öyle bir durumdayız iki ultimatom Şimdi Necati'ye bağlanalım bakalım nedir durum Merhaba Necati Merhabalar Günaydın biraz beklettik Günaydın. seni kusura bakma Yok ricade Ne oluyor Ne oluyor Evet, e, vallahi herhalde Müslümanların en uzun 48 saati yaşanıyor. E, bu e, askeriyenin verdiği e, ultimatum mudur yoksa e, bilmiyorum. Yani e, aslında çok e, muhtelif tepkiler var e, verilen şeyin niteliği konusunda. E, çünkü doğrudan müdahale anlamına gelecek bir cümle kullanmaktan kaçınmışlar. Ee, bu bildiride e, sadece bir şey yapın çaresi var. Yani bir şey yapılması gerekiyor. Başkan Norfi'nin de e, bir adım atması gerekiyor. Atmazsa eğer biz bir yol haritası önereceğiz. E, başka çaremiz kalmayacak şeklinde. E, ama öte yandan da bu bir şey. Yani bir sürü tanıma e, da hani bir eşitliğe göre okuduğum usullerden bir tanesi bu konuda ancak Mısırda olabilecek bir şey bir darbeyi önceden haber vermek <gülüyor> e, <gülüyor> e, anlamına da gelebilir. E, yani çünkü ordunun Mısır'daki şeyi belli e, biliniyor. E, sicili çok temiz bir sicil değil. E, mübarekten hemen sonra e, çok pek de devrim yanlısı bir çizgi izlediği söylenemez değil. Pek çok insanın ölümünden yani genç devrimcilerin ölümünden sorumlu tutulan bir kurum. Evet peki ee, ordunun kendisinden önce de yalnız halkın bizzat meydanlardan verdiği bir ultimatum daha önceki bir ultimatomdan bir Bu böyle evet. o, yürümüyor git ve biz halledelim diye bir şey vermişlerdi galiba değil mi? ya yani Mısır evet. devriminin hala baya devam etmekte olduğunu gösteren de bir durum gibi bir şey. Evet, yani aslında bu şeyin farkı şu andaki halk hareketinin mesela iki yıl önce 2011 ocağındaki e, hareket yani mübareği gönderen e, gösterilerden temel farkı e, Müslüman kardeşler dışında herkesin herkesin eşitsizsiz sokakta olması. E, hatta salafist yani, Se e, e, selefim mi denir? Hmm, radikal evet. İslamcılar. Radikal İslamcılar dahi e, hani şey değil şu anda Müslüman kardeşlerin şafında net olarak yer almıyor ki onlar koalisyon bir tür koalisyon oluşturmuşlardı e, iktidarda. E, yani e, sadece e, işte e, devrim mübareyi deviren kesimler değil, onlarla birlikte. E, bütün o zaman tereddüt içinde olmuş insanlar, işte Fülül denen tabii ki onlar da var eski rejimden yana hala ama onların oranının çok düşük olduğunu tahmin ediyorum. Mübarek döneminden memnun olan ve nemalanmış olan kesimler de var elbette. Ama mesela Kıptiler yani mübareye karşı çıkmakta tereddüt etmiş. Çünkü onun yerine o giderse İslamcılar gelir ve bizi keserler diye düşünen Kıptiler şu anda aktif olarak sokakta. Asker Müslüman kardeşleri karşı yani ordunun kendisi karşı görünüyor. Polisin kendisi polis teşkilatı dahi karşı görünüyor. Yani herkesi karşısına alan bir iktidar var şu anda. Morsi kendisi gitmeyeceğim ayrılmayacağım şeklinde konuşmuştur Guardian gazetesine verdiği etraflı bir mülakatta ve devam ediyor galiba Onu aynı tavırda. Bir açıklama yapıldı mı başkan? Evet dün gece ikide yapılan açıklama yani ilk askeri ultimatuma karşı cevaben verdikleri şey bu yönde evet yani biz yolumuza devam edeceğiz askeri yerinde böyle bir şey yapma yani reddettiler o ultimatumu 48 saat süre tanımayan şeyini böyle bir hakları da yoktur şeklinde bir cevap geldi şöyle bir önemli gelişme de bence şey Amerika'nın tavrıyla ilgili ha, onu da söyleyecektim evet evet yani şu anlaşılıyor aslında Obama Morsi'den yana bir şey sergiledi, demet vermiş, seçilmiş başkandır ve biz demokrasiden yanayız. İşte seçilmiş hani demo, seçimle iş başına gelmiş şeyde, destekleyeceğiz şeklinde. Anlaşılıyor ki Amerika'yla ordu arasında bir e, ilk defa bir şey yok. Bir, e, yani bu açıklama ultimatum öncesinde herhangi bir görüşme ya da bir uzlaşmayla yapılmış bir ultimatum değil. Yani e, Mısır ordusu genellikle Amerika'nın verdiği işarete göre hareket eden, perde arkasında orayla sıkı ilişkileri olan bir ordu. Sanki ordunun içinde e, Amerika'ya bağımsız hareket eden bir e, kesimin e, işi bu ultimatum evet e, yalnız belki de şeyi de eklemek lazım Necati yani John Kerry e, dış Amerikanın Dışişleri Bakanı John Kerry ki bu, bu sırada başı epey dertte tabi bu <gülüyor> NSA açıklamalarıyla bütün dünyayı casusladıkları konusunda Avrupa'yı filan evet. e, fakat e, sessiz sedasız gene her yıl yaptığı yıllık 1 milyar 300 milyon dolar gibi önemli bir tutar askeri yardımı da yapı vermiş, geçir vermiş Kongre'den yani vermişler askeriye. Bir de böyle bir şey de var yani. Evet. Tabii. Peki genel olarak halk insanlar sokakta herhalde ee, tabii dün, dün akşam e, bir tüm kutlama havası vardı. Yani neredeyse hani Mursi gitmiş de arkasından kutlama yapılıyor gibi enteresan bir e, hava vardı. Yani bu askeriyenin bu tavırı genel olarak çok olumlu karşılanmış durumda. E, ama hiç kimse hani yeni bir askeri yönetimi e, alkışlayacak e, halde değil göründüğü kadarıyla çok... E, yani uzun bir zaman geçti zaten o skaf, e, askeri konseyin yönetiminde geçen zaman e, hani hafızalardan silinmiş değil. E, sokakta var evet. Yani bugünkü ultimatumun göstericilerin ilan ettiği sürenin de bugün sonuna gelinecek. Sonra ne olur? Grev ilan edilir mi yoksa sivil itaatsizlik dedikleri şey e, zaten aslında bir fiil şu anda uygulanıyor. Daha da ileri götüreceğiz Hatta genel greve de gideriz Gibi bir şey söylemişler Benim görebildiğim kadarıyla Dün de birazcık konuşmuştuk bunu seninle de zaten evet. bir de bir... Ama yani bu krizi Bu şekilde Mursi'nin bu krizi atlatabilmesine imkan yok Bu e, hani Son açıklamanın hiçbir şey söylememiş Olması enteresan gerçekten Yani ee, bir bir şey daha Müslüman kardeşler taraftarları sokağa inmeye karar verdi ki bu çok hani çok tehlikeli bir şey ee, birkaç yerde gösteri yaptılar gerçi henüz hani, ana meydanlara çıkmış değiller ya da çok e, fazla bir karşılaşma yaşanmadı yani karşıtları ile Mursi taraftarları arasında ama e, eğer öyle bir şey yaşanırsa çok ciddi bir e, yani, çatışma Eldeki şu var. Evet, çok yani istikrar konusunda giderek çok istikrarsız bir durumdan bahsetmemiz mümkün herhalde Mısır'da bu, özellikle son senin de dediğin gibi son 48 saatin içinde büyük bir belirsizlikte hüküm sürüyor diyebiliriz herhalde. Evet, evet. Ve bu arada iktilaf eden bakanlar var yani hani sanıyorum Müslüman kardeşlerin kendi atamadığı e, daha önceki dönemlerden e, devam eden e, bakanlarda bir bir istifa ediyor sanırım 5'e kadar 5 Beş, evet bizim Taktan de tespit oldu. ettiğimiz bir de 16 kişi öldü bu arada ve 800'e yakında yaralı olduğu haberleri geliyordu bunları da eklememiz lazım yani <gülüyor> çok pazardan evet. bu yana yani bir buçuk gün içinde e, evet ki şu, son derece barışçıl e, polisi müdahale etmediği bir gösteriden bahsediyoruz. Yani 16 kişinin ölmüş olması e, çoğunun hemen hemen hepsinin hatta karşı tarafın. Yani, Necati ben de taraf, çok özür dilerim. Evet. Bir soru sormak istiyorum. The Guardian'da da rastladım. Daha önce de rastlamıştım bu, bu, buna benzer haberlere. Tahrir'de e, kadınların meydana inmesiyle alakalı bazı haberler geliyor. Yani taciz olayları, saldırı olaylarına dair de bazı detaylar geliyor. Bunlardan bir tanesini The Guardian'da gördüm. Tekrardan böyle olaylar yaşanmaya başlamış. Bununla alakalı evet. bir komisyon kurulacağı söyleniyordu tahrizin içerisinde. Bu tip olayların önüne geçilebileceğini bu şekilde. Ya, anlatılanlar ne şekilde geliyor peki senin kulağına bu konuyla alakalı? vallahi doğrusu ben de onları işte basından takip ediyorum. Yani Hı. hani bizzat tanık olmadım ama tahrizin hep o yani ola gelen bir şey yani cinsel e, tacizin yaşandığı e, yani daha önce baltacıya baltacı denen e, yani kişilerin hani insanları oradan çıkarmak için uyguladığı bir yöntem e, büyük ölçüde öyle bir yandan e, ama e, yani milyonlarca insanın bulunduğu diğer düşünün kadınların sokağa çıkmasının çok da hani ola karşılanmadığı bir ülkede ilk defa bu kadar aktif ve e, çok sayıda kadın sokağa çıkıyor e, yani çoğu insan ben şeyden okuyorum hani Müslüman kardeşlik taraftarlarının e, bu olayları ne kadar e, sevinçle karşılığına dair mesajlar okuyorum e, yani çörüklendiğini de söylemek yanlış olmaz sanırım Osman e, kardeşler taraftarları tarafından yani bir tür kadınları tek evine geri çevirmenin tatlili yöntemi gibi görünüyor evet. Evet, peki takip etmeye devam edeceğiz e, çok teşekkür ederiz Necati gene haberleşiriz son derece yani Mısır yakın tarihinin herhalde en önemli günlerinden birkaçını yaşamakta büyük bir belirsizlik var senin orada olmam bizim için çok iyi çünkü sürekli yakından haber alma imkanımızda oluyor bu şekilde çok teşekkür ederiz. Tamamdır iyi yayınlar görüşmek üzere. Evet Necati Sönmez de konuştuk Mısır'daki bu son en uzun 48 saatin içine de girmiş durumdayken açık gazete